<Gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu es ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Daha önceki dersimizde kısacası Muhammedun Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü olduğunu biraz açıklamıştım. Bu derste de inşallah yine e, bu konuda devam edeceğim. Şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerin sonuncusu ve en efdalı olanıdır. Zira peygamberler kendi aralarında da fazileti değişmektedir. Ulul azim olan peygamberler yani İbrahim aleyhisselam İsa aleyhisselam Musa aleyhisselam Nuh aleyhisselam ve sonuncusu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunlar peygamberlerin en efdalıdır. Ve bu beş peygamberin arasında da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en efdal olanıdır. Bundan dolayı kendisi Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ene seyidu, valdi Adem ve la Ben Adem oğlunun seyyidiyim, önderiyim. Ama bununla iftihar etmiyorum." Bundan dolayı Allahu Teala kendisine makamul mahmud vermiştir. Makamul mahmud ise Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mahşer gününde insanlar 50 bin sene beklediği an 50 bin sene hesabı beklediği an 50 bin sene sonra bıkıp peygamberlere gidip şefaat etmesi için bu beklemeden bıktıklarından dolayı Adem Aleyhisselam'e giderler Sura Nuh Aleyhisselam'a, Sura İbrahim Aleyhisselam'a, sonra Musa ve İsa aleyhisselam hepsi mazeret gösterir ve şefaat etmeyeceğini edemeyeceklerini beyan ederler. En sonunda da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme giderler. Ve o da der ki sallallahu aleyhi ve sellem ana laha ana laha işte ben bu şefaat içinim, ben bu şefaat içinimdir. Vallahu Teala'nın arşı altında secde eder. Ve Allahu Teala dua eder, zikir eder. Allahu Teala da duasını kabul eder. Dolayısıyla Makamul Mahmud Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vaat edilmiştir. Ve kendisi de insanların en hayırlısıdır. Bilakis peygamberin peygamberlerin en efdalıdır. Bizim yapmamız bize vacip olan farz olan şey ise onu anne ve babamızdan çocuklarımızdan daha fazla sevmektir. Zira peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين hiçbiriniz iman etmiş olamaz ta ki beni babalarınızdan çocuklarınızdan ve insanlardan daha fazla sevmediğiniz müddetçe iman etmiş olamaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla onu her şeyden daha fazla seviyoruz onun değerini biliyoruz onu sevmek ise sadece dil ile değil bilakis onun sünnetine de uymaktır. Onun dediklerini yerine getirmektir. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrettikleri ve nehyettikleri emrettiklerini yapıp nehyettiğinden de kaçınmaktır. Ve emrettiği şeylerden bir tanesi de peygamberin peygamberde aşırılığa gitmektir. Onda aşırılığa gidip onu Allah'ın mertebesine çıkarmaktır. Veya Allah'ın bazı sıfatlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermektir. Bütün bunlar aşırılıktır ve İslam'da nehyedilmiştir. Bundan dolayı Allahü Teala diyor ki Ya ehl-el kitabi La tehlû fi dinikum Dininizde aşırlığa gitmeyin. Buhari'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde İbn Abbas şu ayeti okuduktan sonra ve kalu la tezerunna alehetukum ve la tezerunna vadan ve la suaan ve la ayet hakkında İbn Abbas der ki bu ayette geçen ve sua yaguth ve yauq ve nasr şahıslar Nuh aleyhisselam'ın kavminde salih insanların isimleri bu salih insanlar vefat ettikten sonra şeytan Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelip bu salih insanları hatırlamanız için ve onları hatırlayıp onları görmeniz için onların kabirlerine onların heykellerini yapın diye vesvese verir. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam'ın kavmi bu salih insanların heykellerini kabirlerin üzerine dikerler. Ki bunları görüp bunları hatırlayıp bizim de ibadete teşvik, bizi ibadete teşvik etsin. motive etsin diye böyle bir şey yapmaya kalkarlar ve yaparlar. Sonra bunlar vefat ettikten sonra onların çocukları vefat ettikten sonra daha sonra bir müddet sonra Şeytan yine Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelip babalarınız bunlara tapıyordu diye vesvese verir. Bunun üzerine bunlar da o şahıslara tapmaya başlarlar. Ve derler ki bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Ve böylece ilk şirk Nuh Aleyhisselam'ın kavminde vuku bulur. Dünyada ilk şirk böyle varet olmuştur. Aynı şekilde İbn Cerir'in tefsirinde geçtiği gibi Sufyan o da Mücahid'den İbn Abbas'ın talebidir eder ki Lat putu hakkında der ki Mücahid kana yelut tusviq. Femate fa'kufu kabrihi. Bu denilen put Mekke müşrikleri zamanında hacılara su ile bu karıştırıp hacılara yemek böylece hacıları yediriyordu. Karıştırıyordu. Sonra bu öldükten sonra Mekke müşrikleri bunun heykelini yapıp yine aynı şekilde buna buna tapmaya başlamışlardır. Dolayısıyla baktığımız zaman Nuh aleyhisselam'ın kavminde ve Mekke müşriklerinde şirk böyle böyle başlamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiğinden dolayı ise bunu bildi bildiğinden dolayı bu şirkin kapısını kapattı ve şahıslarda aşırılığa gitmeyi nehyetti. Ve dedi ki La tutruni keme atratin nasara ibne meryem Hristiyanların Meryem oğlu İsa da aşırılığa gittiği gibi sizde ben de aşırılığa gitmeyin. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim dedi. Dolayısıyla Peygamberde aşırılığa gitmek, onu Allah'ın mertebesine çıkarmak. Bu aşırılık ne gibi olur? Peygamber her şeyi biliyor, gaybı biliyor, geleceği biliyor. Nurdan yaratıldı. Bütün bunlar Peygamber hakkında aşırılıktır ve caiz değildir ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Bundan dolayı peygamber der ki: <gülüyor> İnne ma ehleke men kana Sizden öncekileri helak eden aşırılıktır. Sizde de gitmeyin. Dolayısıyla aşırılığı yasaklamıştır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu niye diyorum? Çünkü maalesef birçok gruplarda birçok tarikatlarda aşırılık çoktur. Şeyhlerine Allah'ın sıfatlarını vermeleri çoktur. Bu şeyhim her şeyi biliyor, geleceği biliyor, gaybı biliyor, müridinin gece kaç defa döndüğünü biliyor. Bütün bunlar Allah'a has olan sıfattır ve Allah'tan başkasına verildiği zaman kişi şirke düşmektedir. Dolayısıyla kardeşler aşırılığa gitmekten sakınılması gerekir. Aşırılıklardan bazıları da peygamber şirke götüren şeylerden bazıları da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabilleri yükseltmesini yasaklamıştır. Kabillerin yüksek olmasını yasaklamıştır. Bukhari geçen Ummu Seleme'nin hadisinde Ummu Seleme enneha ra'at fi ardil habeşeti keniseten ve ma fiha min aswar ibn ibn umme ali radıyallahu teala anhadır ki um seleme Habeşistan'dan döndükten sonra peygambere kiliseleri anlattı ve kilisenin içindeki heykelleri anlattı. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ulaika iza mata feihim er reculu ssalih banu ala kabrihi mescide." İşte onlar salih bir insan, onlar da ehli kitaptan salih bir insan öldüğünde o salih insanların kabirinin üzerine ibadethane yaparlardı. Zira kiliselerin altında hep kabir oluyor. Salih insanlarını gömüyorlar. Onlar böyle yapardı. Allah onlara lanet etsin. İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada salih insanın Kabrenin üzerine bina yapılması veya mescit yapılmasının yasaklıyor. Çünkü niye? Bu şirke yol açtığından dolayı. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadisde Ayşe radıyallahu teala anha anlatıyor. Diyor ki: "Felma nuzile bi tafiq yatrhu khamisa lehu ala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağında iken Ölüm acısından dolayı elbisesini yüzüne örtüyordu. Acı gittiğinde yine biraz açıyordu nefes almak için. O halde iken peygamber diyor ki: "Lânetullahî alel yehûd ve'n-nısâr, <gülüyor> ittahadû kubûra enbiyâhim mesâcid." Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini ibadethane yaptılar." Dii peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde daha yasaklıyor. Sonra namazdan bahsediyor o haldeyken ve diyor ki kişiyle küfür arasında namaz vardır. Namazı terk eden kafir olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi ölüm yatağındayken en önemli şeyden bahseder. Ki peygamberde en önemli şeyden bahsediyor. Şirkin yolunu kapatıyor. Kabillerin üzerine ibadethane veya bina yapılmasını yasaklıyor. Ve namazdan namazı bize tavsiye ediyor. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allahümme la teca'al kabri ve senen yu'bet. Ey Allah'ım kabrimi tapınak haline getirme. İşte de gadabullahi ala kavmin ittehedü kubur enbiyahim mesajid. Allah kabirlerini mescid haline getirenleri, ibadet haline getirenleri Allahu Teala'nın gadabı kızması şiddetli olmuştur buyuruyor peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem bilakis peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka de şöyle buyuruyor la tecalu buyutekum kubura evlerinizi kabir haline getirmeyin yani evlerinizde namaz kılın demek ki kabirlerde namaz kılınmaz ve, la kabri ve kabrimi dönüp dolaşılan yer haline getirme getirmeyin ve sallu aleyye fe inne salatekum tebluğuni eyne kuntum ve bana salat getirin zira nerede salat getirirseniz o salat bana ulaşır dolayısıyla bu hadisten de anlaşıldığı gibi kabir olunan yerde namaz kılınması caiz değildir çünkü buyuruyor ki evlerinizi kabir haline yapmayın yani Namaz kılın. Demek ki kabirlerde namaz kılınmaz. Ve kabrimi de dönüp dolaşılan do, do, yer haline getirmeyin. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrimi ikide bir yol dönüp dolaşılıp oraya genilmesi doğru değildir. Bilal sahabede böyle bir şey yapmamıştır. Ancak İbn Amer radıyallahu teala anhu seferden yolculuktan geldiğinde peygambere selam vermiştir. Budur sünnet olan. Yoksa ikide bir yol Medine'de yaşayan kişi ikide bir yol peygamberin kabrine gidip selam vermesi doğru değildir. Çünkü peygamber diyor ki: "O sallu aleyhi. Bana salat getirin. Zira nerede olursanız olsun bana salat ulaştırılır." Burada salat getirsen peygambere bir melek alıp onu peygambere ulaştırır. Ali bin Hüseyin hadisinde de "Enhu ra'a Ali bin Hüseyin bir adamı görür. Peygamberin kabrinin önünde." E, Kabrin önünde bir delik var oraya girmiş ve orada dua eden bir adamı görür ve der ki ale u hadi hadi'ten size bir hadis söyleyeyim mi ben babamdan o da dedesin o da babasından o da Peygamberden işittiği bir hadisi. şunu işittim der Peygamber şöyle buyuruyor der qabri ve la tteqidu kabriyida, walla buyutekum qubura, walla buyutekum qubura benim kabrimi Dönüp dolaşılan yer ibadet yapmayın çünkü o insan orada kabirde demek dua ediyordu onu yasaklıyor diyor ki dönüp dolaşılan yer yapmayın peygamberden böyle işittim diyor ve onu orada nehye diyor dolayısıyla özellikle dua etmek için peygamberin kabrine gidip veya salih insanların kabrine gidip bütün bunlar dinden değildir vaşırılıktır dua edeceğin zaman her yerde dua edersin kabirleri ziyaret ederiz niye? Ölüme hatırlatıyor bize. Bu insanların affolması için Allah'a Allah'a dua ederiz. Ancak oraya gidip benim duam orada kabul olunuyor. Türbelerde kabul olunuyor. Bütün bunlar yasaktır. Demin ki zikrettiğim hadislerde olduğu gibi ve İslam bunları yasaklamıştır. Dolayısıyla kardeşler ilk şirk aşırılığa gitmekten dolayı olmuştur. Nuh aleyhisselamın kavmünde bazı insanların aşırılığa gidip onlara tapmaktan dolayı başlamıştır. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiğimiz gibi onu her şeyden daha fazla sevdiğimiz gibi onda da aşırılığa gitmeyi aşırılığa gitmeyi, o aşırılığa gitmeyi zira bu yasaktır. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Baştaki hadiste baştaki derslerde zikrettiğimiz gibi din üç kısımdır demiştik Cibril Cebrail aleyhisselam hadisinde birinci kısım İslam onu gördük kısacası İslam İslam'ın şartları rukunları ikincisi ise iman Cibril peygambere diyor ki iman nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki iman Allah'a iman etmek meleklere kitaplarına Resullerine kıyamet gününe ve kadere Hayırına ve şerrine iman etmektir İman nedir kardeşler? İman Beş şeyden oluşur Birincisi Dil ile söylemektir Dil ile la ilahe illallahı söylemektir İkincisi Kalp ile itikat etmektir Kalp ile bunu iman etmendir Üçüncüsü azalar ile ameldir Azalar ile imal Hem dille söylersin Hem kalbinle iman edersin bir de azalarla amel edersin. Allah'ın emrettiği amelleri edersin. Yezidu bittah. İtaatla, Allah'a itaat etmekle iman artar. Dördüncü şey, şık. Allah'a iman etmekle, Allah'a ibadet etmekle iman artar. Ve Allah'a isyan etmekle, günah işlemekle de iman eksilir. İman eksilir. Dolayısıyla iman dil ile kalp ile azalar ile dir ve günahlar ile eksilir sevaplar ile de çoğalır. Zira Allahu Teala diyor ki: "Qulu Allaha iman ettin ettik din" yani dil ile. Başka yete olen ma iman imanu fi kulubikum iman kalplerinize henüz girmedi demek ki iman kalplerde kalplerle iledir. Başka ettuğuna kana Allah li Allah sizin imanınızı boşa çevirecek değildir. Buradaki imandan kasıt namazdır. Sahabelerin Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a dönüp namaz kıldıklarında bazılar dedi ki peki bizim Mescidi Aksa'da Mescidi Aksa'ya doğru namaz kılmamız boşa mı çıktı diye vehmine kapındılar. Bunun üzerine Allahü Teala bu ayeti indirdi ve dedi ki sizin imanınız boşa çıkmış değildir. Yani imandan kasıt namazdır. Dolayısıyla namaz ve diğer şeylerde azalarla amelde imandandır. Hadiste de geçtiği gibi peygamberimiz buyuruyor ki iman yetmiş küsürdür. Yetmiş küsürdür. Bunun en üstünü la ilahe illallah'tır. Yani dil ile. Ve en altı ise eziyeti kaldırmaktır. Yoldaki eziyeti kaldırmaktır. Eziyeti kaldırmak ne ile olur? Amellerle olur. Dil ile. Ameller ile. Vel haya'u şubetun minel iman. Haya, utanmak ise imandan bir şubedir. Utanmak ise kalple olur. Yani dil ile, ameller ile bir de kalp ile peygamberin dediği gibi. Ve iman Artar ve eksilir. Zira peygamberimiz buyuruyor ki kim bir hata münker gördüğü zaman günah gördüğü zaman eliyle değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle, gücü yetmiyorsa kalbiyle bu ise bu üçüncü ise kalbiyle e, buz etmesi imanın en alt derecesidir. Yani, iman, yani imanın azaldığına delildir. İmanın azaldığına delildir. Ve başka hadisde de Allah Allah Resul diyor ki kim kalbinde zerre kadar iman olursa cennete girer. Demek ki iman zerre kadar olabiliyor. Bir habbe kadar, bir tane kadar olabiliyor. Eksiliyor ve çoğalıyor. Çoğalmasına delil nedir? Zira Allahu Teala buyuruyor ki "Ve iza tuliyate aleyhim ayatu âyetuh, ayatuhu Onlara Allah'ın ayeti okunduğu zaman onların imanı artar. Demek ki iman artıyordur. Demek ki iman artıyordur. İmanın rükunları ise kardeşler, peygamberin de dediği gibi altı tanedir. Birincisi, Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmek nasıl olur? Allah'a iman etmek şöyle olur. Allah-u Teala'nın Rab olduğunu bilmek Her şeyi yarattığını Rızık verdiğini Her şeyi idare ettiğini Fayda ve zarar verdiğini Öldürdüğünü ve dirilttiğini Allah'ı kendi fiilleriyle birlemektir Allah'ı kendi fiilleriyle birlemektir Bütün bunların Allah'ın yaptığını inanmaktır Buna da rububiyet tevhidi diyoruz. Daha Allah'ın Allah'a nasıl iman edilmesi gerekir? Kişinin bütün ibadetlerini ancak ve ancak Allah'ın hakkı olduğuna iman etmesidir. Ve bütün ibadetlerini ancak Allah'a yapmasıdır. Buna da tevhidül ül uluhiyye deniliyor. Daha Allah'ın ne kadar isim ve sıfatları varsa bu isim ve sıfatlarını başka mahluka benzetmeden teşbihe girmeden benzetmeye girmeden ve yorumlamaya girmeden tevhile girmeden bütün bunları kabul etmektir Allah'a iman kısacası böyledir yani Allah'ın ne kadar isimleri ve sıfatları varsa Kur'an ve sünnette geçen Sıfatlarından Allah'ın kızması, Allah'ın gülümsemesi, hadiste geçtiği gibi, Allah'ın razı olması, Allah'ın yüzü olması, Allah'ın iki gözü olması, Allah'ın eli olması ve diğer bütün Allah'ın dünya semasına inmesi kendisine yakışır bir şekilde Allah'ın arşın üstünde olması kendisine yakışır bir şekilde bütün bunları benzetmeden nasıllığa girmeden işte şöyle eli var böyle eli var bütün bunlara girmeden keyfiyete girmeden bütün bunları kabul etmektir nasıl eli var onu ancak Allah bilir nasıl yüzü var bilemeyiz ama mahlukun yüzüne benzer mi? Benzemez. Nasıl ki Allah'ın zatı, nasıl ki Allah'ın zatı mahlukun zatına benzemiyorsa, aynı şekilde Allah'ın sıfatları da mahlukun sıfatlarına benzemez. Nasıl ki Allah'ın hayatı bizim hayatımıza benzemiyorsa, diri olması bizim diri olmamıza benzemiyorsa, Aynı şekilde Allah'ın yüzü de bizim yüzümüze benzemiyor. Nasıl nasıllığı var mı var? Ancak onu ancak Allahu Teala bilir. Onu biz bilemeyiz. Zira Allahu Teala kitabında buyuruyor ki: "Le ise kemislihi şey." Onun gibi hiçbir şey yoktur. Onun gibi hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde Ehli Sünnet ve Cemaat'in inancı kardeşler bu sıfatlarda yoruma girmek caiz değildir. Yani Allah'ın elinden maksat kudrettir. Allah'ın yüzünden maksat nimettir. Allah'ın inmesinden maksat şudur budur diye yorumlara girmek ehlü sünnetin inancından değildir. Bilakis bu kelam ehlinin eşari maturidilerin inancındandır ve ehlü sünnetin inancından değildir. Selefin inancından değildir. Çünkü sahabe bu Böyle bir yorumlarda bulunmamıştır. Bilakis olduğu gibi iman etmişler ve nasıllığına girmemişler bu sıfatları. Biz de selefe uyduğumuza göre, sahabeye uyduğumuza göre biz de böylece iman ederiz. Ancak nasıllığına, nasıllığına girmeyiz. Dolayısıyla kardeşler, Allah'a iman etmek tevhid üç kısımdır. Rububiyyah yani Allah'ın bütün Allah'ı kendi fiillerinde birlemek Allah'ın yarattığına, dirilttiğine bütün bu olayları Allah'ın yaptığına inanmak Uluhu, ikinci tevhid uluhiyet yani kişinin kendi fiilleriyle kendi amelleriyle sadece bu amelleri Allah'a yapması, Allah'ı bu amellerle birlemesi yani ibadetlerin hepsini ancak Allah'a yapması buna da uluhiyet tevhidi deniliyor üçüncüsü ise esma ve sıfat tevhidi yani Allah'ın isim ve sıfatlarını olduğu gibi olduğu gibi inanmak. Bu Allah'a iman böyle olur. İkincisi el iman bil Allah'ın meleklerine iman etmektir. Ne kadar melek varsa bütün bunlara iman etmektir. Onların yemediğine, içmediğine, onların şekillere girebildiğine, nurdan yaratıldığına Allah'a itaat ettiklerine onların ayette geçtiği gibi kanatları olduğuna iman etmektir. Çünkü meleklerinde kanatları var. Onlara iman etmek nasıl olur? Dediğimiz gibi Kur'an ve sünnette geçen sıfatları nasılsa onlar nurdan yaratıldı. Onlar hiçbir zaman Allah'a asi olmazlar. Kanatları var. İsimleri neyse Kur'an'da geçtiği gibi Mikail, İsrafil, Munker, Nekir, Harut, Marut bütün bu meleklere isimleri geçiyorsa isimleriyle birlikte iman etmek geçmiyorsa Allah'ın ne kadar melekleri varsa bunlara mucbel bir şekilde iman etmektir. Melekler ise kardeşler erkek veya kadın cinsiyeti yoktur. Böyle bir cinsiyet yoktur. Yemezler içmezler nurdan yaratılmışlardır ve sayılarını da ancak Allahü Teala bilir. Sayılarını da ancak Allahu Teala bilir. Ve görevlerini de ancak Allahü Teala bilir. Bazı görevler olan melekler bize anlatılmış. Ne gibi? Mikail, İsrafil, Cibril vahiy getiren melekler gibi Munker ve Nekir gibi bunlara isimleriyle birlikte iman ederiz İsimlerini bilmediğimiz meleklere de hepsine olduğu gibi iman ederiz. Melekler de Allahu u Teala'nın kullarıdır, yaratılmıştır. Görevleri ise farklıdır. Ateşte olan, ateşte görevli olan melekler var, cennette görevli olan melekler var. Yağmuru yağdırtan melekler var. Ölüm meleği var. Ruhları alan melek var. Buna Azrail deniliyor. Ancak Azrail değil. Ölüm meleğinin ismi Azrail değil hadis zayıf hadis. Dolayısıyla Azrail demeyiz. Zayıf olduğundan dolayı bilakis ölüm meleği deriz. Dağların melekleri var. Kişi Anne karnında olduğu zaman ruhu üfleyen melek var, arşı taşıyan melekler var, i̇şte bulutları yürüten melekler var, vahiy indiren melekler var ve görevleri farklı olan diğer görevleri olan diğer görevleri farklı olan melekler vardır. Allahu Teala'nın askerlerini de ancak Allahü Teala bilir. Dolayısıyla bize düşen bütün bu meleklere iman etmektir. Daha allah Teala'nın kitaplarına iman etmek. Allahu Teala ne kadar kitap indirdiyse buna iman etmektir. Bize bildirilen kitaplar Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu, kitabı ve Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'da bize bunlar bildirilmiştir. Bunlara isimleriyle iman ederiz. Diğer isimlerini bilmediğimiz bütün kitaplara iman ederiz. Ancak bütün bu kitaplar Kur'an gelmesiyle birlikte hükmü geçersizdir. Hükmü geçersiz sayılmıştır Kur'an'dan sonra. Zira İslam dini Peygamberimizin dini kendisinden önce gelen bütün dinleri geçersiz saymıştır. Dolayısıyla kim İslam dinine girmezse kâfir olmuştur. Zira geçersizdir bu bir. İkincisi de bu kitaplar Tevrat İncil gibi tahrif edilmiştir. Yani sonradan değiştirilmiştir. Sonradan değiştirilmiştir. Bundan dolayı Allahu Teala diyor ki onlar Elleriyle değiştiriyorlardı kitaplarını Yahudi ve Hristiyanlar. Elleriyle değiştiriyorlardı sonra onu ufak bir mal karşılığında satıyorlardı. Dolayısıyla mümine farz olan şudur. İslam dini kendisinden önce gelen bütün dinleri nesk etmiştir. Hükmünü geçersiz saymıştır. Bundan dolayı Peygamberimiz buyuruyor ki ''Mâ min yehudiyyin ve la nasraniyin'' <gülüyor> Ne, ne kadar Yahudi ve Hristiyan varsa bana iman etmediklerinde şüphesiz ki allah Teala onları ateşe girdir dolayısıyla İslam dini kendisinden önceki dinleri geçersiz saymıştır ve kendisinden önceki kitaplarda yine tahrif edilmiştir bozulmuştur bozulmuş olanlara zaten iman etmiyoruz bozulmamış olanlara ise hükmü geçersiz sayıyoruz Hükmünü İslam dini geçersiz sayıyor. Bütün bu kitaplar kardeşler Kur'an, Tevrat, İncil gibi tabi tehrif olmamış Tevrat ve İncil. İsa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'ın elindeki kitaplar Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar Allahu Teala'nın kelamıdır. Allah'ın kelamıdır. Ne demek yani? Kur'an Allah'ın kelamı diyoruz. Niye? Ne demek bu? Yani Allahu Teala konuştu. O konuşmayı Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala'dan işitti. O işittikten sonra Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi ve peygamberimize aktardı. İşte o aktardığı şey Kur'an'dır. Allah-u Teala'nın kelamıdır. Cibril Allah'tan işitiyor, sonra peygamberimizi aktarıyor, peygamberimiz de ashabını okuyor. Sonra da şu anki gördüğümüz musaf şekilde yazılıyor. İşte bütün bunlar allah Teala'nın kelamıdır. Ve allah Teala bu kelamını ses ile yapmıştır. Bu Kur'an ses iledir. Yani allah Teala konuşmuştur ve o konuşma ses iledir ve harflerledir nasıl ses nasıl harf ancak Allahu Teala bilir aynı şekilde aynı şekilde aynı şekilde aynı şekilde nam Tevrat ve İncil'de yine aynı şekilde Allahu Teala'nın kelamıdır ancak şu anki Tevrat tabii ki tahrif olunmuştur o başka dediğimiz gibi Kur'an Allah Teala'nın kelamı olduğundan dolayı biz Kur'an'ı yere koymuyoruz veya Kur'an'ı atamıyoruz. Bilakis ona saygılı oluyoruz. Niye? Çünkü o Allah Teala'nın kelamıdır ve Allah Teala'nın kelamına hürmet ederiz. Ehli Sünnet ve Cemaat'in inancı inancı böyledir. Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna ve Allahu Teala konuştuğuna ve bu konuşmanın harf ve ses ile olduğuna ve allah Teala istediği zaman konuştu, istediği zaman konuşur ve istediği zaman da kıyamet gününde de konuşacaktır. ehl sünnetin kısacası inancı böyledir. Başka bir mesele ise kardeşler, Kuran'ın hepsi Allah'ın kelamı olmasına rağmen bazı ayetler, bazı sureler, diğer bazı suretler, surelerden daha eftaldır. Daha eftaldır. Zira Allah resul sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresi hakkında ne diyor? Diyor ki Kur'an, Kur'an'ın Üçte biri Kur'an'ın üçte biri diyor Yani kim İhlası okursa Üçte birini okumuş gibi diyor Demek ki İhlas suresinin fazileti <gülüyor> Diğer surelerden Daha büyüktür Sonra Allah Resul diyor ki Kur'an'da en büyük ayet diyor Ayet el Kursi diyor. Avam <gülüyor> ayetin kim onu okursa şeytan ona yaklaşmaz, yaklaşmaz diyor. Dolayısıyla Ayet el Kursi de en büyük ayettir. Sonra Fatiha suresinin faziletinden bahsediyor. Kim onu okumazsa namazı yoktur diyor. Ala kulluhal kısacası bazı sureler, bazı ayetler Allah'ın bazı kelamı diğer bazı kelamından daha daha iftal olabilir. Hadislerde geçtiği gibi. Koyulmaması gerekir çünkü Kur'an Allahü Teala'nın kelamıdır. İhtiram edilmesi gerek. Bundan dolayı Kur'an Allah'ın kelamı bazı bidatçılar, cehmiye gibi bir fırka var Cehmiye mutezile bunlar diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı değil Kur'an yaratılmıştır diyorlar nasıl yaratılmış Allah yarattı sonra Cibril o yarattı aldı peygambere götürdü öyle diyorlar dolayısıyla yaratıl yaratılmış olduğundan dolayı ne yapıyorlar bu Cehmiye Kur'an'ı atıyorlar ayağıyla basıyorlar çünkü nasıl olsa Allah'ın kelamı değil diyorlar Yaratılmıştır diyor bizim gibi. Yaratılmıştır. Dolayısıyla attığın zaman, üstüne bastığın zaman bir şey olmaz diyorlar. Halbuki biz ehli sünnete göre Kur'an Allahu Teala'nın kelamıdır. Dolayısıyla Kur'an ile e, tuvalete girilmez. Kötü yerlere girilmez. Kur'an Kur tuvalette okunulmaz. Bu gibi şeyler ehli sünnetin inancındandır. <gülüyor> Aynı şekilde abdestsiz alınılmaz abdestsiz Kur'an ele alınılmaz ee, cunup isen okunulmaz Kur'an hayızlı isen birçok ilim ehline göre okunulmaz İmam Malik de okunulur diyor hayızlı olsa dahi kadın ama dokunulması caiz değil ee, dokunulması caiz değil dolayısıyla bazı alimlere göre Hayızlı olan kadın Kur'an okuruya okuyabilir. Dokunmadan. Nasıl yapacak o zaman? Eldiven giyecek öyle. Öyle alıp e, okuyacak. Allahu alem yani İmam Mali'ye göre e, hayızlı kadının namaz e, şey Kur'an okunması caiz. Şeyhül İslam İbn Teymiyye de bu görüşte. İbn Useymin, İbn Baz hepsi bu görüşte. Bundan dolayı doğru olan görüş inşallah e, okuyabilir. Çünkü e, oku, okuyamaz diye bir hadis yok. Zayıf hadisler hepsi. Sahih bir hadis yok. Artık e, iPhone'larımızda falan da Kur'an var. Onu oradan bir açık okumak iste, istediğim zaman da abdest mi almamız gerekiyor? yok? iPhone Kur'an değil. Mushaf değil. Mushaf değil. Mushaf yani üstünde yani, Kur yani, şey Kur'an okunan. Onda bir beys yok. Kitap olarak. Kitap neyse, olarak. Onlar e, Kur'an. Ancak iPhone gibi bütün bunlar mushaf değil. <gülüyor> Yasin, Her gün bir Yasin suresindeki hadisler zayıf hadis. Zayıf i̇şte Yasin suresi Kuran'ın kalbidir. Evet. Bütün bunlar zayıf hadisler, Sahih değildir. <gülüyor> Üçüncü iman ise kardeşler, el imanı bir rüsvıl, peygamberlerin hepsine iman etmektir. Kim ne kadar peygamber varsa hepsine iman etmektir. Kim herhangi bir peygambere iman etmezse bu kişi kafir olmuştur. Ve bu peygamberlerin allah Teala hakkında diyor ki لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ min الرُّسُولِ Peygamberlerin arasında bir ayrılığa gitmeyiz. Ya yani neyde ayrılığa gitmeyiz? İmanda ayrılığa gitmeyiz. Onların hepsine iman ederiz. Ne kadar peygamber varsa. Ancak şunu da biliriz ki peygamberlerin hepsi bir değildir. Bazı peygamberler diğer peygamberlerden daha eftaldır. Ki bunlar ulul azim dediğim, dediğimiz Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden daha eftaldır. Ve peygamberlerin daveti ise üç şeyden dolayı peygamberler gönderilmiştir. Birincisi tevhide davet etmek için, İbadetleri ancak Allah'a yapılmasına davet etmek için. Allah diyor ki: "Wallad bâsna fi kulli ummeti rasûlan ani Biz bütün ümmetlere peygamberler gönderdik. Niye? Ancak Allah'a ibadete davet etmek için veştenibuttağut ve tağuttan da uzak durmak için peygamberler gönderdik. Peygamberlerin daveti tevhid idi. Daha kendisine itaat edenleri cennet ile müjdelemek ve isyan edenleri de ateş ile korkutmak için peygamberler gönderildi. Bundan dolayı Allah diyor ki Rusulen mübeşşirine ve mundirine Lilla yekuna lin ala Allah biz resuller gönderdik niye müjdele vermek için ve korkutmak için niye Allahu Teala'ya insanların Allah üzerinde bir hujjeti olmaması için peygamberlerden sonra dememeleri için sen bize peygamber göndermedin biz bilmiyorduk bilakis Allah herkese peygamber gönderdi bütün ümmete peygamber gönderdi müjdelemek ve korkutmak için ve peygamberler daha niçin gönderildi? Şeriatları, hükümleri bellet, öğretmek için. Namaz şöyle kılınır, oruç böyle yapılır, zekat böyle yapılır. Bütün bunları peygamberlerden, peygamberlerden öğreniriz. Dolayısıyla bize vacip olan peygamberler hakkında şöyledir. Birincisi, Allah'ın ne kadar peygamberi varsa onlara iman etmek onların dediklerini kabul etmek onları tasdik etmek onların peygamberliğini yerine getirdiğine iman etmek peygamberlerini kamil bir şekilde peygamberliklerini yerine getirdiler ve onlar insanların en hayırlısı olduğuna iman etmek ve onların yalandan hiyanetten taksirattan Uzak durduğuna iman etmektir. Yalan söylemezler. Hiyanet etmezler. Peygamberliklerine hiyanet etmezler. Büyük günahlardan masumdurlar. Küçük günahlar işleyebilirler ancak büyük günahlardan masumdurlar. Ve onların erkek olduğuna iman etmek. zira peygamberler erkek idi. Kadınlardan peygamber gönderilmedi. Ve Onların rububiyetle ilgili hiçbir vasıfları yoktur. Yani Allah'ın sıfatlarına sahip değiller. Geleceği bilemezler ancak Allah'ın öğrettiği öğrettiği şeyler. Kendilerine bir fayda ve zarar veremezler. İnsanların için okuyamazlar. Yani Allah'ın sıfatları onlarda yoktur. Onlar da bir beşerdir. Yerler, içerler, evlenirler, unuturlar. Ve diğer beşerin hasta olurlar, kendisi kendilerine sıkıntı isabet eder. Normal bir beşer ve insandır. Ancak peygamberlerdir. Bundan dolayı Allahu Teala onları mucizeler ile kuvvetlendirmiş, mucizeler vermiştir onlara ki bu mucizeler diğer insanların yapamayacağı şeylerdir. Ki mucizeler ile işte kerametler arasındaki fark budur. Kerametleri Herkes yapabilir. Yani cinler de yapar, sihirbazlar da yapabilir, kahinler de yapabilir, kerametleri ancak, mucizeleri ancak, ancak peygamberler yapabilir. Diğer insanlar bu mucizeleri yapamaz. Burada duralım. Beş dakika ara verdikten sonra inşallah devam edelim.